Rıditu billahi rabbi ve bilislam dini ve muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulü ve nebi. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve bizleri internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz. Allah subhanahu ve taala'nın rahmeti, bereketi Mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim ve muhterem hazirun, yine böyle bir akşamda bizleri bir araya toplayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun. Yine derslerimizin de hayırlara vesile olmasını alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyorum ve konuşmama, sohbetime başlamadan önce üç aylarımızın da hayırlara vesile olmasını şerlerin define, hayırların keşfine vesile olmasını yine alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyorum. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara Suresinin 165. ayeti kerimesini işlemiştik. Hakikaten üzerinde başlı başına belki bir konferans mevzusu müstakil bir konu Allah ve Resulünü sevmekle alakalı bir konuyu işlemiştik ki ayette şöyle bir ibare var oranın altını ısrarla çizmiştik geçtiğimiz hafta hatırlayınız lütfen onlar birilerine Allah'ı sever gibi sevgi beslerler onlar Allah'ı sever gibi severler ibadesi vardı bunun üzerinde durmuştuk aslında sevginin hatırlıyor musunuz söylemiştim aklınızda kalsın haftaya da belki sorarım demiştim ne demiştim demiştim ki aslında bu ikilem sınavının ta kendisi demiştim biz annemizi de seviyoruz babamızı da seviyoruz hakikaten evladı güzinimizi de seviyoruz ama yeri geldiği zaman bu sınavı ikilem adında Allah ve Resulüne sevgiyle sınanıyoruz bunu konuşmuştuk Hakikaten annesini çok seven Talha bin Bera'yı ağırlamıştık burada radıyallahu anh. Nasıl da Allah'ın Resulü onu sınamıştı değil mi? Uzatmıştı elini hatta geri çekmişti. Dedi ki olmaz ya Resulallah benim annem benim için çok kıymetli demişti. Ta ki bu sınavı kazanana kadar Allah bize de bu sınavı kazanmayı nasip etsin. İkilem de koymasın bizi. Eğer ki koyarsa da Rabbim razı olduğu seçimi yapmayı bizlere nasip etsin. Bunları konuşmuştuk geçtiğimiz hafta ve bugün inşallahürahman 166'dan alıp devam edeceğiz bir iznillah. Tabii ayetlerin 66 ve 67'nin aslında 165. ayette direkt ilişkileri var. Onları da zaten dersimizin içerisinde harmanlayıp konuşmaya çalışacağız bir iznillah. Allah subhanahu wa taala Bakara Suresi'nin 166. ayetinde dostlar Şöyle buyuruyor, ben itilavet edeyim inşallah ayeti, sallallahu billah. <tıklı bir şeyim var> Diyor ki Allah subhanehu ve teala işte o zaman görecekler ki kendilerine uyulup arkalarından gidenler uyanlardan hızla uzaklaşırlar ve o anda her iki tarafta azabı görmüş, nihayet aralarındaki bağlar kopup parçalanmıştır. Şimdi bu ayeti kerime kıymetli kardeşlerim bir önceki ayetten alacak olursak hatırlayınız. Onlar birilerini bazı kimseleri bir şeyleri ki bu müfessirlere müracaat ettiğimiz zaman putlarıdır. Onların ilah olarak gördükleri ve itaat iradesi gösterdikleri varlıklardır. Bu muhteliftir. Buraya girmiyoruz. Diyor ki bir önceki ayeti Allah'ı sever gibi severler. Yani böyle bir Sevgiden bahsettikten sonra Allah Azze ve Celle 166. ayet-i kerimede buyuruyor ki Onların o sevdikleri ve sevmekle birlikte kendilerine tabi oldukları bağlandıkları kimseler onları cehennem azabına sürükler buyuruyor. Bu bizim üzerinde hakikaten durup çoklarca öğüt alacağımız bir ayet-i kerime dostlar. Ayet anlaşılsın mealen anlaşılsın. Yani şöyle genel ve konsept olarak anlaşılsın. Ne diyor 166'da? Onlar yani kendilerine tabi oldukları o insanlar tabi olduklarından ötürü kendilerine tabi olanları cehenneme sürükler. Ondan sonra da birbirlerinden ayrılır diyor. Hatta 167'de Ya Rabbi tekrar bizi dünyaya gönder de biz de onlardan uzaklaşalım diyecekler. Onu da konuşacağız. Ama bu ayetten çıkartacağımız azıklar nelerdir dostlar? Ben şunları söylemek istiyorum. Eğer ki bunu bir tema, bir başlık olarak, Tefsirül Furkan'ın öğretisi olarak hediye edeceksek bu akşam, bu ayetin en büyük azığı şu. Bize bu ayeti kerimede Allah kendisine ittiba ettiğimiz kimselere, kendilerine yönelik ortaya koyduğumuz itaat iradesi var ya insanlara, birilerine, bu bizi cehenneme sürüklemeyecek. Not edin lütfen. Bu gecenin belki en en önemli sözlerinden bir tanesi. Kendilerini sevdiğimiz, sevmekle de kalmayıp onlara yönelik ortaya koyduğumuz itaat iradesinin neticesinde, ortaya koyduğumuz bir bağlılığın neticesinde onlar bizi cehenneme sürüklemeyecek. Anlatabildim mi? Birilerine ittibamız netice olarak bize cehennemi getirmemeli ayet bunu öğretiyor çünkü birbirinizden kaçacaksınız diyor ben soracağım ona körü körüne niye bağlı oldun diyeceğim diyor Allah başka ayetinde öyleyse biz bu ayetten azık olarak şunu çıkartıyoruz dedim ya tema olarak bu gecenin başlığı olarak bizi cehenneme götürecek liderlere hocalara bize önderlik yapanlara tabi olmamayı öğrenmek lazım. Bugünün en büyük handikaplarından bir tanesi. Uzun uzun inşallah bu akşam üzerinde konuşacağız. Bugün hakikaten bizler dostlar, bu ayeti kerimenin üzerinden itaatın aslında ne merkezli olacağını öğreneceğiz. Sadece hoca statüsünde olması, ''Önünde kalabalık kalabalık ünvanların olması yahut da bir cemaatin liderliğini yapıyor olması onun mutlak olarak doğru olduğunu anlatmaya yeter mi?'' ''Yoksa bize İslam, Allah ve Resulü itaatin ne merkezli olması gerektiğini öğretmiş mi?'' Bugün bunu konuşacağız inşallah allah Dostlar önemli bir konu mu? Vallahi önemli çünkü biz bugün hakikaten bunun ızdırabını yaşıyoruz. Ciddi bir handikap ciddi bir problem ben buna kendi ifademle bir isim verdim ve bunun üzerinden konuşacağız inşallah dedim ki ortaya bir itaat koyuyoruz ve bu itaat sorgulanmayan bir itaate dönüşüyor ve en nihayetinde Allah Azza ve Celle'nin buyruğuyla söylüyorum ya o itaat ettiğimiz kimse Allah'ı gadaplandırdıysa bizim neticemiz ne oluyor dostlar? Allah Azza ve Celle'nin gadabı oluyor. Onun için ben buna diyorum ki, bu ayeti anlamak adına kolaylaştırmaya çalıştım Nacizane, Körü körüne bağlanma yöntemi diyorum. Birilerine, bazılarına, kimselere, liderlere, önderlere, hocalara, hacılara körü körüne bağlanmayı anlatacağız bugün. Bu ayet böyle davranmayın diyor bize aslında böyle hareket edilmemesi gerektiğini öğretiyor bu ayeti kerime ve bir sonraki ayeti kerime aslında. Biz biliyoruz ki dostlar birazdan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a da söz vereceğiz. Aslında o radıyallahu an bize itaatin ne merkezli olduğunu ve olması gerektiğini anlatacak. Ama ben bugün kısa bir tasvir yapmak istiyorum aslında. Bugün biz hocalara olsun, cemaat liderlerine olsun maalesef dedim ya bu bir handikap. Körü körüne bir bağlılığın esas olduğunu ve böyle bir ittibanın aslında esas olduğunu görüyoruz. Doğru mu kardeşler? Benim açık ve net söylüyorum bakınız. Hiç mübalağa etmeden, üstü kapalı konuşmadan çok net benim hocam söylediyse Doğrudur anlayışı bugün hakim mi? Evet. Maalesef. Sorguluyor muyuz? Hayır. Halbuki İslam bizden itaatin körü körüne bağlılık merkezli değil ancak Allah ve Resulünün getirdiklerine ve ona uygun bir yaşam merkezli itaati tavsiye ediyor. Bunu emrediyor aslında ve inşallah bugün bunu konuşacağız. Yani İslam kısacası aslında liderliği şahıslara değil, bizzat Allah ve Resulüne vermiştir. Dediğim gibi baktığımız zaman aslında hadislere Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kıymetli kardeşlerim. İnneme ta'atu bil ma'ruf. İtaat ancak ma'ruftadır dostlar. Dikkat buyurun lütfen. A şahsındadır demiyor. Doğru mu? B şahsındadır demiyor. Ahmet'tedir, Mehmet'tedir, şundadır, bundadır da demiyor. Vallahi bu bugün bizim karayan, kanayan bir yaramız dostlar. Onun için altını ısrarla çize çize anlatmaya çalışıyorum. Bakınız Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Tekrar ediyorum hadisi. İnneme ta'atu bil ma'ruf. İtaat ancak ma'ruftadır. Parantezi açıyoruz. Ma'ruf nedir? Allah'ın razı olduğu her şey ma'ruftur. Demek ki biz bundan neyi çıkartıyoruz? Eğer ki birileri size bugün maasiyeti emrederse, size söyledikleriyle siz Allah'ın rızasından uzaklaşacaksanız, vallahi bu kim olursa olsun itaat gerekmez. Gerekiyorsa da Allah azza ve celle'nin ve Resulü'nün buyurduğu gibi marufa olmalıdır. Kim maasiyete itaat ederse haram işler ve onlarla haşr olur. Ve onları biz azaplanırız diyor Allah Subhanahu ve teala. Bir tasavvur edin. Sizin tabi olduğunuz, ona yönelik gösterdiğiniz bir itaat iradesi var. Ve o şahıs sizi sürükleye sürükleye cehennemin ateşine götürecek. Diyor ki Allah sorgulayın. Körrü körüne ittiba göstermeyin. Bu ayet-i kerimenin en büyük azı. Not mi kardeşler? Saat itibarıyla. tenzih ederim sizi ama... Malumatımız olsun inşallah azığımız olsun inşallah körük körüne ittiba yok İslam bizden böyle bir şey istemiyor Vallahi handikap diyorum ki kardeşim Allah subhanahu ve teâlânın bakın bunlar derse hazırlanırken uydurduğum cümlecikler değil Allah'a yemin ederim ki bizatihi yaşadığım duyduğum cümlecikler söylüyorum Diyorum ki kardeşim Allah Subhanahu ve teala'nın bu meseleyle alakalı hükmü budur diyorum. Diyor ki vallahi benim hocam öyle demiyor. Diyorum ki senin hocan ne diyor? Karşıt bir görüş ortaya koyuyor. Diyorum ki kardeşim o zaman sen hocaya bunun delilini sordun mu? Eğer öyleyse ben de bileyim Allah rızası için. Diyor ki hocaya hiç delil sorulur mu ya? Ben yüzüne bakmaya hayal ediyorum diyor. Anlayış bu. Halbuki sahabeler bize öğretti. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Ssalam'a bile sordular. Bu vahiy midir ya Rasulullah yoksa harp vahile cinsinden kendi görüşünüz mü? Ya bu sahabeler dini anlamadı sunbahşer ya da biz çok iyi biliyoruz. Diyor ki ben nasıl olur da sorarım diyor ya yüzüne bakmaya diyor şey yapıyorum utanıyorum. Algı bu. Diyorum ki kardeşim. Başka bir örnek. Yaşadığım ve inanın beni acıttığı için paylaşıyorum. Diyorum ki bugün Allah Azza ve Celle'nin mülkünde Allah'ın sözü geçmiyor. Bugün hükmetmesi gereken Allah. Bu İslami hayatın başlamasının yegane yolu da Raşidi Hilafettir diyorum. Sen de çalış diyorum. Vallahi söyledi şu bakın yemin ettim. Diyor ki vallahi hocama bir sormam lazım. Ama diyor zaten senin dediğin doğru olsaydı hocalar da size diyor tabi olmaz mıydı? Anlatmaya çalıştığım şu, bugün doğruluğun kriteri hocalar olmuş, efendiler olmuş, işte ne bileyim şahıslar olmuş. Halbuki İslam istiyor ki biz her meseleyi Allah ve Resulü merkezli değerlendirelim. Birisi sizden bir şey istediğinde Allah ve Resulü ona müsaade ettiyse başımla beraber değiniz. Ama eğer ki sizden Allah ve Resulünü kızdıracak bir şey istediyse... Ona isyan ediniz ki Allah sizden razı olsun. Çünkü Allah bizden böyle bir tavır koymamızı istiyor. Tekrar bu gecenin konseptine dönüyorum. Körü körüne bağlanmayı İslam haram kılmıştır. Muhasebe yöntemini öğretmiştir İslam. Bu ayetin üzerinden öğreneceğiz biiznillahi teala. Bakınız hiç lafı sözü uzatmadan Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anhı misafir edelim. Çok şeyler söylemeyecek bu akşam. Azıcık azıcık şeyler söyleyecek ama özlü özlü şeyler söyleyecek. Bize itaatin ne merkezli olduğunu öğretecek. Halifeti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Subhanallah. Ne merkezli olduğunu öğretecek. Hocadır, hacıdır. Vallahi birazdan kendi ifadesiyle diyor ki. Hemen kaynağının da ismini söyleyeyim, zikredeyim inşallah. Tabarani ve İbni Hişam takhir etmiştir bu sözü. Sözü sahibi Hazreti Ebu Bakır radıyallahu an. Ne zaman halife seçiliyor, minbere çıkıyor. Dikkat buyurun kardeşlerim. Körü körüne bağlılık anlayışının mantalitesinin altına, anlayışına dinamit yerleştiriyor Ebu Bakır radıyallahu an. Yerle yeksan ediyor. Diyor ki böyle olacak itaat şahıslara yönelik söylüyorum. Diyor ki minbere çıktıktan sonra Allah yemin ederim ki sizin diyor en hayırlınız ben değilim. Buraya birazdan temas edeceğim. Subhanallah. Bunu söyleyen kimse kim? Kim? Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Sizin en hayırlınız içinizde en hayırlı olanınız aslında ben değilim ama beni seçtiniz. Halbuki Allah azza ve celle Onunla alakalı olarak ne buyuruyor? مَا bi بِئِثْنَيْنِ Allahu ثَالِفُهُمَ Subhanallah. Sen o iki kişinin üçüncüsünün kim olduğunu zannediyorsun dedi. O birisi Resulullah'tır. Birisi Ebu Bekir. Ayet ayet. Ama çıkıyor diyor ki. Vallahi sizin diyor hayırlınız ben değilim ama beni seçtiniz. Dikkat buyurun. Beni başınıza seçtiniz. Görevimi hakkıyla yapacak olursam bana olan desteğinizi çekmeyiniz. Doğrudan ve ekseninden sapacak olursam beni düzeltiniz. Allah şahittir ki diyor, bakınız. Allah ve Resulüne itaat ettiğin müddeccâ. İtaatin ne olduğunu anlatıyor dostlar. Bakınız hayırlıların hayırlısı belki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çok cefa çekti. Böyle bir sahabe diyor ki böyle olmasına rağmen ben diyorum ki eğer ki körü körüne bağlılığa İslam cevaz verseydi müsaade edeceği ilk insanlardan bir tanesi Ebu Bakir olurdu diyorum. Subhanallah ama Ebu Bekir radıyallahu anh bize ne öğretiyor bakınız. Diyor ki Allah'a ve Resulüne itaat ettiğim müddetçe onların gösterdiği çizgiden sapmadığım müddetçe, onlara hakkıyla tabi olduğum müddetçe ashabım, bana itaat ediniz. Bana o zaman itaat vardır. Eğer ki Allah ve Rasulünün çizgisinden saparsam, onların hükümleriyle hükmetmezsem, Allah'ı ve Rasulünü gadaplandırırsam, Ebu Bekir'e isyan edin. Subhanallah. İtaat gerekmez size diyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Ma zannak bi ihtnini Allahu thalithu'ma ve ayetin içerisinde ikinci şahıs budur işte. Bu şahıs bile diyor ki bana Allah ve Rasulünün hükümleriyle hükmettiği müddetçe tabi olun. Aslında bu ayet anlatmaya yetiyor ve artıyor bile dostlar. Doğru mu? Subhanallah. Onun için biz diyoruz ki körü körüne. Tabiyet söz konusu değil. Soracağız. Birazdan konuşacağız. Özelde de yöneticileri gündeme taşıyacağım inşallah. Hocalardan örnekler verdik. Cemaat liderlerinden örnekler verdik. Hakikaten kanayan yaramız. Allah ve Resulü böyle diyoruz diyor ki vallahi benim abim öyle demedi. Ölçü bu. Bu olmuş maalesef. Ama işte bu ayeti kerime böyle olursa akıbetin ne olacağını haber veriyor. Biz de bunu bugün konuşmak durumundayız. Körü körüne bağlılık yok. Sorgulayacağız. Allah ve Resulü o konuyla alakalı ne demiş? Onun hükmünü öğreneceğiz. Ki o şahıs haram işleyip seni de harama götürmesin. Doğru mu? Bir gün bir köyde cenaze vuku bulmuş. Öyle ya hepimizin başına gelecek. Cenaze vuku bulmuş. Ama olacak ya o köyün bir tane camisi varmış. Bir tane de imamı. Yine olacak ya o imam da o gün izinliymiş. Tabi cenaze bekler mi? Beklemez. Sen kıldırır mısın? Demiş ki vallahi bu namaz olsa öğlen ya da ikindi hadi neyse de bu cenaze demiş riskli. Ben kıldırmam. Ya sen, sen kıldır. Yok sen, sen. Kimse cenazeyi kıldırmaya talip olmamış. Tabi cenaze sahiplerini bir keder almış bir e, tasa almış derken köyden birisi yürüyerek geliyormuş hani e, amiyane tabirle söylüyorum kelli felli bir adam üstü başı kıyafeti hakikaten düzgün uzaktan da görünce demiş ki köy halkı demiş ki kıldırsa kıldırsa cenazeyi bu adam kıldırır hakikaten tipi müsait çağırmışlar adamı demişler ki beyefendi bizim bir sıkıntımız var köye belli ki bir iş için geldiniz ama siz şehirden geliyorsunuz siz mutlaka biliyorsunuzdur şu bizim cenazeyi bir kaldıralım şu namazı bir kıldır adam ilk etapta demiş ki ben cenazeden filan anlamam demiş ki siz kıldırın yo yo demiş herkesin üstünden başından kıyafetinden nasıl bir adam olduğu belli olur demiş ki bu cenazeyi siz kıldırın lütfen tabi hemen parantez açıyorum adamın aslında namazla abdestle hiç alakası yokmuş Tamam mı? Ama bunu da diyememiş. Ya demiş ben kıldırmayın. Bakın siz ev sahibisiniz. Size yakışır bu cenazeyi kıldırmak. Dediğince de o da bir tane dede demiş ki maşallah demiş ya. İslam'ın kendisine verdiği terbiyeye bak. Hem mütevazi hem de ilim sahibi demiş. Adamı geçirmişler. Saf tutmuşlar. Ama bu arada çamur diz boyu. Çamur diz boyu, yağmur, fırtına, ortalık perişan. Bu adamda ne yapsın uzaktan gördüğü kadarıyla namazı bile bilmiyor doğru dürüst. Allahu akbar, Allahu akbar, semi allahu limen Hamide, Allahu akbar iki rekatı bitirmiş bu. Ya cenazede rükü olmaz, secde olmaz millet bir kalkmış. Çamur, çaynak, üst, baş, perişan. Tabii demiş hadi namaz bitti şu ölünüzü defnedin benden bu kadar demiş dikkat buyurun kardeşler cemaatten ses yok hiç kimse bir düşünün ya rükülü secdeli cenaze namazı mı olur o kadar kişiyi saf tutmuş arkasında bir tanesi gelip de hocam Allah aşkına ya biz hiç ömrümüzde böyle cenaze görmedik yatırdın kaldırdın üstümüz başımız çamur oldu rükülü secdeli cenaze mi olur diyen yok adam demiş ki iyi o arada bastonuna asasına yaslanan, yaslanan 90 yaşında bir amca ağırdan ağırdan o adamın yanına yaklaşmış. Demiş ki evladım ben demiş 90 yaşındayım. Takriben 70 yıldır cenaze namazı kılıyorum. Ama demiş vallahi hiç böylesini kılmadım. Adam demiş ki amca bir meftaya bak bir de hava şartlarına bak. Senin bilmediğin çok şeyler var. Bazen demiş cenaze senenin bazı günlerinde böyle kılınır. İlginç olanı ne? Bizim dersimize dönüyorum. Demiş ki amca. Demiş ki evladım demiş. Sen hocasın senden ala bileni de olmaz. Anlatabiliyor mu? Yani bir kere sor Allah ve Resulü senin için. Cenaze nasıl kılınır bunu tasnif etmiş Bunun detaylarını göstermiş O kadar cemaatten bir kişi çıkmamış bunun nedeni ne Ayetimizin mevzusu Hoca yapıyorsa Bir bildiği vardır Dede bunu dert edinmiş Zor şer varmış sormuş Aldığı cevaba da yönelik ne demiş hoca yapıyorsa Vardır bir bildiği Böyle değil İslam bizden böyle bir tavır ortaya koymamızı istemiyor İslam bizden sorgulayıcı bir yöntemi benimsememizi istiyor. Allah ve Resulüne uygun bir hüküm ortaya koyduysa itaat etmemizi istiyor. Aksi takdirde istemiyor. Ya bir sor öyle cenaze kılınır mı? Dert edin kendine. Ama yok. Hoca söylediyse doğrudur anlayışı. Bugün bu akşam bunu hocalar açısından böyle ele aldım kıymetli kardeşlerim. Bakınız halbuki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Bedir'de zikrettim. Bedir kuyularına yerleştirdiğinde askerlerini sahabeler sordu. Bu işin uzmanı olanlar Resulü aleyhissalatü vesselama sual yönettiler. Dediler ki ya Resulallah bu harp midir? Harbin hilesinin bir gereği midir? Vahiy midir ya Resulallah? Vahiyse bizi bundan hiçbir şey geri koyamaz.'' Ne dediysen o ya Rasulallah. Ama sana ait bir görüşse bu yanlıştır. Ama bugün bize hakim olan düşünce, az önce de söyledim. Diyor ben hocamın yüzüne bakmaya cesaretim yok ki nasıl sorayım? İslam bundan razı değil. Bu hocalar açısından da dostlar. Ben bir de meseleyi, ben bir de meseleyi yöneticiler açısından almak istiyorum. İster istemez bugün kendilerine tabi olduğumuz yöneticiler var. Kendilerini takip ettiğimiz, hayranlık beslediğimiz liderlerimiz var. Bizi yöneten insanlar var. Vallahi bugün şahit olduklarımızı gündeme getiriyorum. Hikaye kitabından filan alıntı değil. Bugün başımızdaki yöneticilerin sadece namaza gidiyor olmasından ötürü kendilerine mutlak itaat gösteren bir topluma hakimiz. Doğru mu? Vallahi acı bir gerçek. Ama Hazreti Ebu Bakır radıyallahu anh bunun ölçüsünü öğretti. Ölçü o değil. Allah ve Rasulünün hükümleriyle hükmettiği mütteçe bana itaat ediniz dedi Ebu Bakir. Ama bugün başımızdakiler bir Kur'an tilavet ediyor. Subhanallah her iş bitti. Kusursuz bir itaat gösteriyoruz. Bundan iyisi mi gelecek diyoruz. Bundan iyisini nerede bulacaksın diyoruz ve koşulsuz ve körü körüne bir bağlılık gösteriyoruz. Doğru mu? Vallahi ya onlar bizi cehenneme sürüklerse, ya onlar Allah'ın aramına helal kıldığı için onlarla birlikte biz de cehenneme sürüklenirsek, Allah muhafaza. Allah Azza Ve Celle bunu hatırlatıyor ve bize öğretiyor, sorgulayın diyor, kıyametin ve muhasebe edin diyor. Bunu öğretiyor Allah Azze ve Celle. Vallahi bugünkü yöneticilere bakıyoruz. Başımızı kaldırıyoruz ve sadece gözlemliyoruz. Bugün Allah Azze ve Celle'nin hükümleriyle hükmediyorlar mı? Hayır. Bugün Allah Azze ve Celle'nin haram kıldıklarına helal kılıyorlar mı? Evet. Vallahi onlara tabi olmayı Allah bize haram kılmıştır. Körü körüne tabi olmayı bırakın, ittiba etmeyi haram kılmıştır. Ama bugün bizim maalesef Müslüman halkımızın gözleri kararmıştır. Bundan iyisi mi var kardeşim deyip bağlandıklarına şahit oluyoruz. İşte bu ayet bize bunu hatırlatmalı. Bize muhasebe yöntemini hatırlatmalı. Bize kıyam etmeye hatırlatmalı. Bakınız ben size birkaç şey söyleyeyim dostlar. Siz de bana eşlik edin. Olmaz mı inşallah bugünkü yöneticileri seven o liderlere muhabbet besleyen körü körüne bağlanan Müslümanlar aslında şunu da yapmalı değiller mi? Soruyorum. Bugün Allah Azza ve Celle'nin kat'i surette haram kıldığı zina suç olmaktan çıktı mı? Evet. Peki onlara ittiba edenlere düşen de bunu muhasebe etmek değil mi? Vallahi öyle. Şunu demeliler değil mi? Size tabi olduk ama siz Allah'ın haramına helal kıldınız. Peki bugün içki devam ediyorum. Allah'ın haram kıldığı bir içecek değil mi? Allah azze ve celle içkiyi kat'i suratte haram kılmadı mı dostlar? Allah'a yemin ederim ki kıldı. Peki bugün onlara tabi olanlar şöyle muhasebe etmek durumunda değiller mi? Biz size tabi olduk olmaya da siz Allah'ın haramına helal kıldınız demeli değiller mi? Vallahi öyle. Bitmedi. Suriye'deki kardeşlerimiz bizim kardeşimiz mi? Suriye'deki Müslümanlar bizim can ciğer kardeşimiz mi? Evet. Estağfirullah Allah bizi kardeş kılmıştır. Peki Yine bugünün yöneticilerine ittiba edenler için söylüyorum. Şöyle demek gerekmez mi? Ey yöneticiler! Allah bizi gerek Suriye'de, gerek Arankan'da, gerek Myanmar'da, gerek Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizle kardeş ilan etmişken, onları yüzüstü bırakıyorsanız bunu Allah Azza ve Celle'ye nasıl anlatacaksınız diye hesap sormak durumunda değiller mi? Vallahi öyle. Devam edeyim mi kardeşler? Bugün Allah Azza ve Celle'nin azılı düşmanları değil midir? Kafir batı, evet. Amerika, İngiltere'si, süper gücü vesaire vesaire. Allah onları kendisine düşman ilan etmiştir. Allah onlara lanet etmiştir. Peki yine muhasebe etmek lazım gelmez mi? Allah'ın düşmanlarıyla aynı safta saf tutuyorlarsa bu neyin necisidir demek lazım gelmez mi? Vallahi Allah bizden böyle bir kıyam istiyor. Ama bırakın bugün bu yöneticilerin kendilerini muhasebe edene, müsamaha göstermeyi vallahi cezaevlerine atıyorlar. Doğru mu kardeşlerim? Birazdan tarihten örnek vereceğim inşallah. Hepinizi asrı saadete götüreceğim biiznillahü teala. Vallahi o dönemle bugün yöneticilerini siz kıyas edeceksiniz. O dönemde ashab, Rashid halifeleri, Yöneticileri muhasebe ettiğinde hutbesini yarıda bırakıyor. Diyordu ki Allah hepinizden razı olsun. Ya Rabbel Alemin bana beni muhasebe eden bir ümmet bahşettiğin için sana hamdü senalar olsun diyordu. Ama bugün öyle değil. Şu anda işinizde oturan bu atmosferde nefes alıp veren kardeşlerimiz var ki yöneticileri muhasebe ettiği için yıllarca cezaevinde yattı. Nereden nereye? Teşekkür etmeyi bırak. Müteşekkir olmayı bırak. Allah Azza ve Celle'nin gerçeklerini hatırlatmak adına bir şeyleri söyleyen kardeşlerimiz yıllarca cezaevinde yattı. Nereden nereye? Hutbesini yarıda kesiyor. Kendisini muhasebe edenlere Allah sana cennet versin diyor. Allah Azza ve Celle'ye ellerini kaldırıyor bu sefer. Diyor ki ya Rabbi... Beni muhasebe eden bir ümmeti bana bahşettiğin için sana hamdolsun. Nereden nereye? Allah bize böyle raşit halifeler nasip etsin. Nereden nereye? Onun için biz körü örneğe bağlanmamayı öğreneceğiz bugün. Tamam mı kardeşler? Muhasebeyi öğreneceğiz. Yöneticileri muhasebe etmeyi öğreneceğiz. Bugün Allah'ın haramına helal kılıyorsa... Cesaretle kıyam edeceğiz diyeceğiz ki sen Allah'ın haramını helal kıldın. Böyle yapmaya devam edersen Allah sana gadaplanacak. Allah seni cehennemine atacak demeliyiz. Körü körüne itibar yok dostlar tamam mı inşallah. Vallahi bizler bugünkü namazına abdesine bakıp da körü körüne itibar ettiğimiz yöneticilere bakın. Bir de şimdi size ben bir Raşid Halife'den örnek vereyim de siz inşallah bunun mukayesesini bugün yapın. Akşam eve vardığınızda başınızı yastığa koyduğunuz zaman yapın. Yarın yapın ne zaman yaparsanız yapın. Ama bu ikisini mukayese edin Allah rızası için tamam mı dostlar? Bakınız ashab kimleri muhasebe ediyor ya? Allah'ın haramını helal kılmayı bırak. Neleri ve hangi teferruatları muhasebe ediyor? Şimdi size ashabın Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı muhasebe etme hadisesine geçmeden önce sahabenin kimi yani Hazreti Ömer'i muhasebe ediyor ya Hazreti Ömer'i size tanıtmak istiyorum. Ben size bir Hazreti Ömer'i anlatayım. İki tane rivayetle onu buraya misafir edelim böyle birisi bile muhasebe ediliyormuş değil ondan sonra hemen yanına da bugünkü yöneticileri koyun Allahu akbar Hazreti Ömer bu insan anlatacağım şimdi iki tane rivayetini anlatacağım bu halifeyi ashab muhasebe ediyor bu hassasette olan birisi Allah bana anlatma gücü versin Subhanallah. Bugün rivayetin sahibi Enes bin Malik radıyallahu an diyor ki kül senesiydi. Kül senesi kıtlık senesi. Hazreti Ömer'in çok kısa bir dönem kıtlık dönemi olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu an kendi kendine karar vermiştir. Ümmet ne yerse o Subhanallah. Bu bile yeter aslında. Yani ümmet ne yiyorsa ben de onu yiyeceğim. Allahu akbar. Ben burada bu mikrofonlar aracılığıyla Hazreti Ömer'i çok anlattım. Radıyallahu anh. Ama böylesine dinledim. Ne okudum ne de anlattım. Allah şahittir. Hassasiyet. Bu sahabeyi böyle bir yöneticiyi muhasebe ediyorlar. Lütfen istirham ediyorum unutmayın. Subhanallah. Tabi. O dönemde de yiyecekleri kahir ekseriyetle yağı ekmeğe banıp yiyorlar. Bunu unutmayın. Zeytinyağı, ekmek bu. Tabi durumu iyi olan, ticaretle uğraşanlar var mı? Var. Hazreti Ömer misafirliğe gittiği zaman yahut da bir yere konuk olduğunda ayrıca zeytinyağının dışında tereyağıdır, ne bileyim süttür. Buna benzer yiyecekler de ikram ediliyor. Bundan sonrasında Enes bin Melik anlatsın. Ondan sonrasında Hazreti Ömer anlatsın. Enes bin Melik diyor ki radıyallahu anh. Bugün yine böyle oturduk. Zeytin yağı var, ekmek var. Ona diyor ziyade olarak tereyağı getirdiler. İçecek getirdiler, yiyecek getirdiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh için diyor ki ekmekten bir parça böldü. O arada Hazreti Ömer radıyallahu anhın karnı kuruldadı. Karnı kuruldadı. Bundan sonrasına Ömer anlatsın. Olmaz mı? Kuruldama ey karın. Subhanallah. Karnıyla konuşan yönetici duydunuz mu hiç siz? Vallahi bakın tasvir etmeye çalışıyorum. Kuruldama ey karın. Cık. Subhanallah diyor ki Enes Malk hala karnı kurulduyordu. Ondan sonra iki tane vurdu karnına diyor. Ey karın. Kurulda kuruldayabildiğin kadar. Gittiğin yere kadar yolun var. Ama Allah'a yemin ederim ki, ümmet daha hayırlısını yemediği müddetçe, Ömer hayırlısını yemeyecektir. Kurulda kuruldayabildiğin kadar. Allahu akbar. Siz hiç karnıyla konuşan bir yönetici duydunuz mu? Hı? Hayırlısı gelmiş ya, ikram etmişler sana. Yo kurulla kuruldayabildiğin kadar ama ümmet bu zeytin yanından daha hayırlısını yemediği müddetçe Ömer yemeyecek. Bitmedi. Hemen başka bir rivayete geçiyorum. Bu arada siz sahabeler böyle birisini muhasebe ediyor unutmayın oldu mu? Hı? Bugünkü yöneticiler de unutmayın oldu mu? Abu Osman an Nehdiyi diyor ki onu şöyle söylerken duydum diyor ravi. Yine Hazreti Ömer e anlatıyorum. Bitmedi. Diyor ki ben onun şöyle söylerken duydum. Bunu söyleyen kim? Ebu Osman el-Nehdiyi. Asasına yaslanmış oradaki ashaba ve kardeşlerine yönelik diyor ki dinleyin kardeşlerim İsterse asamı dikkat edin lütfen ya isterse yeter ki o istesin asamı konuşmaya kadir olan Allah'a yemin ederim ki bir virgül atın devam etmeden Allah'a yemin ederim diye başlayabilir cümleye değil mi? Meselenin azametini ve önemini öhemmiyetini anlatmak için asa konuşur mu? Konuşmaz ama Allah isterse konuşur mu? Konuşur Diyor ki isterse konuşmayan asamı konuşturmaya kadir olan Allah'a yemin ederim ki Ömer eğer terazi olsaydı hak namına hiçbir şeyin saptığını görmezdiniz. Allah'ın ve Resulünün rızasından zerre miktarı terazinin kaydığını görmezdiniz. Ben bu asayı konuşturmaya kadir olan Allah'a yemin ederek söylüyorum bunu dedi. Ömer radıyallahu an. bu sahabe özür diliyorum bu halife bir gün hutbede hassasiyete bakın bakın neyle karşılaşıyor bir gün gazveden döndükten sonra hutbeye çıkıyor Ömer radıyallahu anh hamdele getiriyor salvele getiriyor Ömer Ondan sonra malum bilirsiniz hutbede ittakullah Allah'tan korkunuz denir haziruna cemaata. Ondan sonra denir ki dikkat edin lütfen. Denir ki işitin ve itaat edin. Hazreti Ömer'den aynen böyle diyor. Cemaata, ashabına, kardeşlerine, dostlarına, yoldaşlarına diyor ki kardeşlerim ittakullah Allah'ta korkun beni dinleyin ve itaat edin der demez Selman bin Farisi radıyallahu an ayağa kalkıyor diyor ki Allah'a yemin ederim ki Ömer şu dakika itibariyle sana dinlemek de yok itaat da yok Allah'u akbar Ömer gibi birine daha sözü bitmedi dinleyiniz ve itaat ediniz dedi Selman radıyallahu kalk dedi ki, Ömer sen ne diyorsun dedi ki sana dinlemek de yok itaat de yok subhanallah selman radiyallahu an devam etti dedi ki seni ilk önce seni dinlememizi ve sana itaat etmemizi istiyorsan hepimize eşit olarak paylaştırdığın ve aslında bir elbise etmeyen bu kumaş parçalarından sana bir boy elbise nasıl çıktı onun hesabını ver bunun hesabını ver duyalım ve itaat edelim hadise şöyle gelişti gazvada ganimetlerden kumaş elde edildi onu dağıttı Ömer ama bir dağıtılan kumaş parçasından bir boy elbise çıkmaz bir baktılar ki aynı kumaş Hazreti Ömer'in üzerinde bir boy elbise mümkün değil diyor ki Selman bu olamaz eğer sen eşit dağıttıysan ilk önce bize bu elbiseye nasıl ulaştın? Bunun hesabını ver Ömer. Allahu akbar. Daha Ömer sözü almadan Abdullah İbni Umar. Ömer. Ömer'in oğlu Abdullah arka saftan kalktı dedi ki kardeşlerim. Baktık ki bir elbise olması için iki parça lazım. Benim üzerindeki elbise var idi. Babaminki yamalıydı. Ona hakkımdan feragat ettim. Onun payıyla benimki birleşince bir elbise oldu. Ortalıkta adaletsizlik yok deyince sözü Selman alır yine. Ya emiral Mu'minin Söyle söyleyeceğini. Selman sana hem itaat edecektir hem dinleyecektir. Anladınız mı dostlar? Muhasebeye düçar kalan kim? Ya adaleti eğer o diyor terazi olsaydı şaşmaz. Ümmetim daha hayırlısını yemiyorsa vallahi yemem. Böyle birisini muhasebe ediyordu sahabe. Ömer radıyallahu andan için o yaptıysa ya böyle bir adamın mutlaka bir bildiği vardır demediler vallahi. Ya biz bir kere camide görüyoruz, <gülüyor> vardır bir bildiği elhamdülillah. Anlayış bu. Hayır. Kimsenin bizi cehenneme sürüklemesine müsaade etmeyeceğiz. Anlaştık mı inşallah? Sorgulayacağız. Allah ve Resulü neden razıysa, bizden nasıl bir tavır ortaya koymamızı istiyorsa, o şekilde bir itaat iradesi ortaya koyacağız inşallah. Tamam mı kardeşlerim? Ben inşallah 167. ayeti i kerimenin de e, tilavet edeceğim. Ve hakikaten 167. ayet-i kerime aslında şöyle hemen tilavet edeceğim ama öncesinde bir malumat vereyim. Diyor ki ya Rabbi biz onlara uyduk uymaya. Ahireti betimliyor Allah. Bize çiziyor diyor böyle olacak diyor yani. Harama sürükleyene körü körüne tabi olursan sonun bu. Ne oluyor? Cehenneme ve bi'sel masik. Allah korusun. Sonra diyeceksiniz ki diyor beni gönder tekrar dünyaya da bu sefer ben ondan kaçayım. Ama bir ayet paylaşacağım inşallah. 167'nin üzerinden hemen Ahzab suresinden bir ayet okuyacağım. inşallah önce bunu okuya müsaade edin. 167. ayet-i kerimede ve Teala şöyle buyuruyor. Ve kalel lezîne teba'û ennelenâ kerreten fene minhum kemâ teberra'û minne kezâlike yurîhumullâhu e'mâlehum. حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ Mealen ise kötülere uyanlar şöyle derler. Ah keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara işlerini pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir ve onlar artık ateşten çıkmazlar. Kısaca bize neyi hatırlatıyor? Körü körüne itibarın neticesi husran. Allah ve Resulüdür, itaat edilecek olan. Birilerine itaat edeceksek o da ne olmalı? Allah ve Resulü merkezli olmalı dostlar. Asaf suresindeki ayeti okuyorum. Hakikaten manidar. Maalem buyuruyor ki Allahu Subhanahu Teala o gün yüzleri ateş içinde çevrilirken "Ah keşke, ah keşke Allah'a itaat etseydik. Ah keşke peygambere itaat etseydik." derler. Yine derler ki ya Rabbi biz beylerimize, liderlerimize, büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanet ile lanetle. Böyle bir gün bize gelip çatmadan Allah bize hakkıyla, İtaat, iradesi ortaya koyabilmeyi nasip etsin. Bizi cehenneme sürükleyeceklerin peşinden gitmemeyi nasip etsin. Sorgulama keyfiyetini öğretsin bize Allah. Muhasebe yapabilmeyi öğretsin bize Allah. Zalime karşı, zalime karşı kıyam edip hakkı söyleyebilmeyi nasip etsin bize Allah. Körü körüne bağlı olmaktan, bağlanmaktan bizi beri eylesin Allah. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun kardeşler. Ben bugün inşallah çünkü bir sonraki ayete geçersem konu hakikatin tam yarım kalacak. Ne uzatmak istiyorum ne de ayet yarı kalsın istiyorum. Münasebetle burada iktifa edeceğim bir iznillah. Allah subhane ve teala taksiratımızı affı ve ilesin. Söylediklerimizle ve dinlediklerimizle amil olmayı nasip etsin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.